20. cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine Kamin'in cevabı ancak şöyle demek oldu: Rut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış.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 peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana gördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önceki babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşında suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar eğer doğruyu söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki.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 tasin mi Bunlar apaçık kitabın ayetleridir İman eden bir kim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştır Onlardan bir kesimi eziyor oğullarını boğazlıyor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 Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi,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 Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve ey Rabbim beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da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 ''Onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır.'' dedi. Şuayb, ''Ben 8 yıllık çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan, o da senden olur. Ben seni zora koşmakta istemiyorum.'' ''İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın.'' dedi. Musa şöyle dedi, ''Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok.'' Allah söylediklerimize bekildir. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine ''Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm oraya gidiyorum.''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 İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için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 Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. Onlara hadi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla.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 ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun, Muzanın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani Kami kendisine şöyle demişti, böbürlenme.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 Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdı. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, Vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kızarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar işte ahiret yurdu biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara haskılarız. sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır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 İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz.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 Biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik.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 Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, Sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da, Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah, aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü, her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı, onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki: Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona.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 Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kamine şöyle demişti. Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kaminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu. Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kâme karşı bana yardım et dedi. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler. İbrahim. Ama orada Lut var dedi. Onlar orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp elak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı, onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, Korkma, üzülme, biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyordu. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vah yolunanı oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.